الحمد لله رب العالمين القائل في محكم التنزيل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على رسوله الأمين البشير القائل Men samarama van ihtisa imanan wa ihtisaban gufira lahu ma min dhanbi. Wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi 17 Şaban 1432 18 Temmuz 2011 Pazar ötesi. Bugün işlediğimiz ders tabi oruçla ilgili, ve Ramazan ayı ile ilgili. Dersimizin adı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in oruç tutma şekli. Yani orucun fıkı. Aslında bu bir ee, bu ders yaptığımız Metin e, bir e, buruşuruydür Ben bunu 1992'de 92'de yazmıştım 92 senesinde Alhamdülillah kabul buyurdu bütün alimler övdüler bunu Arap aleminde e, çok yayıldı çok basıldı Ayrıca bizim çok alimler üzerine e, şey yazdılar onayı onay yazdılar Onunun dolayı da 15 tane yakın dile tercüm olundu. Şimdi bugün bunu biz aynanında ilim sitesinde, Guraba'nın sitesinde ve Cennete davet sitesinde bunu şey olarak yaydık. Alhamdülillah. Oradan da dönebiliriz bunun metinle. Bugün o metni okuyup açılıyacağız. Hedefimiz nedir? Ramazan ayı geldi cel, mübarek ay. Allah hepimize ve bütün İslam alemine hayırlı kılsın. O ayı ne yapmamız lazım? O ayın özellikle fıkını bilmemiz lazım. Bu mübarek ay nedir ve nasıldır? Ondan dolayı bu dersi işleyeceğiz. Belki bir derste bitiririz. Belki iki derste, belki üç derste. O Allah'ın verdiği bir ilhamdır. Eğer icap etti erken biter. Yoksa açmaya, geniş tutmaya ihtiyaç kalsak, o zaman ne yaparız? E, devam ederiz. Hedefimiz Ramazan'ın fıkhını anlamaktır. Arzu ederiz bunu bir derse bitiririm ama Allah subhanahu teala nasıl kolaylaştırmışsa öyle olur. Daha güzel anlaşılsın diye benim Türkçe'm yetersiz kaldığı için bunun metnini arkadaş Türkçe okuyacak, ben de icap etse oraları takip edip, tahlik edip açıklayacağım Allah'ın izniyle. Evet şimdi başlıyoruz kitabın şey ee, Buruşur'un başlığından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine göre oruç Evet Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine göre oruç yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında nasıl olurdu? Bizim bundan sonra bir dersimiz var inşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında ve ona uyan ashab ve tabi'in olan Ramazan ayını nasıl karşılardılar ve ne yapardılar faziletli amel onu da yapacağız. O ayrı bir derstir. Ama burada orucun fıkkını alacağız. Oruç nedir? Ve Ramazan ayın nedir? Ve hükmü nedir? Ve orucun fıkkı nedir? Bütün detayıyla bunu alacağız. Madde madde açığılayıp edeceğiz. Niye Resulullah'ın sünnetine göre? Evet asıl da e, oruç dört mezhep muteber dört fıkhi mezhepte de oruç var. Hükümleri arasında %70, %80 aynendir oruçta. %15, %20 yerine göre ihleflü meseleler var. Biz Resulullah'ın sünneti dedik, dört mezhebin şemsiyesi altında alimler dört mezhebin arasında racih kavullerle amel edeceğiz. Yani cebimizden bir şey getirmeyeceğiz. Dört mezhebin, ehli sünnetin şemsiyesi altında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste geçtiği gibi Orucu nasıl yapmış, nasıl tutmuş ve on, onun haricinde güncel meselelerin fıkhlarını işleyeceğiz. inşallah. Evet. Ham, alemlerin Rabbi Allah'adır. Salat ve selam, onun emin elçisi Resulullah'ın, temiz ehli beytinin, güzide ashabının ve kıyamete kadar onların yolunda giden herkesin üzerine olsun. et. Tamam. Bu risalemizde özetle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin oruç tutma şekline yer vereceğiz. Orucun farzları, şartları, edebi, duaları, kimlerin oruçla mükellef olduğu, orucu bozan şeylere ve yararlarına değineceğiz inşallah. allah Teala'dan dileğimiz odur ki Müslümanları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini hayatlarının her alanında yaşamaya muvaffak kılsın. Amin. Tamam. Devam et. Orucun tanımı. Güneşin doğuşundan batışına kadar Allah Teala'ya ibadet niyetiyle hiçbir şey yememek, içmemek, cinsi münasebette bulunmamak ve orucu bozan diğer şeylerden uzak durmaktır. Evet, orucun tanımı. <gülüyor> oruç nedir? Oruç lugatça imçaktır. Tutmak. İmçak yani o lügatça. Ama terim olarak istilahi, şeriatte oruç, çünkü biliyoruz biz Arapça dilinde lügatten istilah farklıdır. Lugatte, lugacca celir. Lugatça anlamı nedir? Mesela namazın lugacca anlamı nedir? Doadır. Ama şeriatta dua değil. Özel bir ibadettir, özel hareketleri var, özel zamanı var. Demek ki bizim asıl olarak lugacceden ilim çıkartmak hakkımız yoktur. Lugacca asıl bize destektir. Ne de? İstilahi terim. Şer'i terim, alimler bunları ittifak etmişler üzerine, o bize lazım. Onun için bir de gelip bir denedi yer ben giderim camide sadece dua ederim. Namaz kılmam, eğilip kalkmam, rükûsüzlük yapmam. Çünkü namaz duadır. Ben bunu lügacca anlıyorum. Bu yanlıştır. Öne çıkan nedir? İstilahi terim. Orucun da istilahi terimi nedir? O bize lazımdır. Çünkü bazen lügacceden, İstilah birbirine den gelir. Bazen ihtilaf eder. Hangisi öne çıkar? İstilahi terim. Bize lazım olan istilahi terim, şer'i terim. Şer'i terim nedir diyor orucun tanımı? Orucu bir zamanı var. Güneşin şefakın, fecirin doğduğundan güneşin battığına kadar burada imsak yapacağız. Tutacağız kendimizi. Neden? Üç asas meseleden. Onlar nedir? Birincisi yiyecek, içecek ve şehvet meselesinden kendimizi tutacağız. O da cinsel ilişkidir. Bunlar yani orucu bozar. Onun haricinde meseleler detayı var olan. Ama bunun, bu üç mesele orucun şeyidir. Alimler bu üç meseleyi nasıl açıklamışlar? Mesela Hafız İbn Hacer diyor ki, rahim Allah, diyor ki oruç nedir? Oruç, imsakun muhassas, yani bir özel bir kendini bir şeyden alıvermektir. Fî zemenin muhassas, bir belli zamanda, yani fecirden batıya kadar. En eşya'in muhassas, neden? Bazı şeylerden, her şeyden değil bazı şeylerden. Nedir dedik o da, e, imsak muhassas, zaman muhassas ve bazı şeylerden muhassas. Bu orucun tanımıdır İslamiyet'te, şeriatta. Oruç nedir arkadaşlar? Oruç belli meselelerden, üç meseleden insan kendisini tutacak. Neden tutacak? Yasak bu. Allah yasak kılmış. Neyle? Zamanı var. Fecir başladığından nereye kadar? Güneş batana kadar. Burada Allahu Teala bu limiti koymuş. Bizim için uyacağız. Demek ki bu bir Allah'ın emridir. Nedir? Kırmızı cizgidir. Buna uyacağız. Bu orucun tanımıdır. Evet. Devam edelim. Ramazan orucu. İslam'ın azim şartlarından biridir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam beş şey üzerine bina olunmuştur. Bunlar Allah'tan başka hak ilah olmadığına ve Muhammed'in onun Resulü olduğuna şahadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak ve beyti Kabe'yi hac etmektir. Evet. Ramazan, oy, or, e, Ramazan ayının orucunu tutmak nedir? Ferzdir. Nereden ferzdir? Çünkü Ramazan ayı İslam'ın neydir Şertlerinden birisidir. Şert nedir? Olmasa olmazdır. Allah subhanehu ve teala Bakara surasında 183. ayette ne buyuruyor? Ey ayha'llazina amenu kutiba aleykumus syiyam kama kutiba alal lazina min qablikum Ey iman edenler Ne iman ettik Allahu Teala ya. ey iman edenler yani demek ki çafır burada muhatap değil Kim muhataptır Allah'a iman edenler Neye iman etmiş Allah'ın cetirdiği şeriat'a iman edenler Lebbeyk ya Rabbi diyoruz. Kutibe aleykumus suyan Oruç sizin üzerinize yazıldı. Yazıldı nedir yani vacip oldu. Yazıldı. Nerede yazıldı? Levh-i Mahfuz'da. Dünyayı yaratırken Allah Teala kaleme dedi yaz. Kema kutibe alel ladin min qablikum. Sizden öncekilere yazıldığı gibi. Demek ki oruç nerede yazılmış? Babamız Hz. Adem'den Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki son peygamberdir oruç her peygamberlerin dininde, şeriatinde neymiş? Varmış. Zaten dinleri birdir, İslam'dır. Şeriatleri değişiktir. Demek ki her isla, her şeriat'te neymiş? Oruç. Varmış. Sonra ayeti ne güzel bir şeyden, müjdeyden bitiriyor. Rabbil alemin. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ nedir? عَرَبْجَا لُغَتَّ لَعَلَّكُمْ Belki ne olursunuz? takva ehli olursunuz. Ama Allahu Teala bunu söylerken muhakkak geliyor anlam. Kur'an içerisinde nerede la buldunuz? Yani de asa kelimesi, asa en tefgolu dese, belki böyle yapsanız anlamı neye gelir? La alakum gelir. de da insan kullansa belki olur. Mesela sen benden bir şey istiyorsun diyorum evet, oğra belki o işinizi göreriz. Ama Allahu Teala belki dese yani muhakkak olmuştur. Neden? Çünkü Allahu Teala'nın azamatına bu yakışır. Laallekum tetequn orucu yerine getirseniz, Allah'ın sınırlarına uysanız ehli takva olursunuz. Ehli takva olan ne olur? Allahu Teala'nın yanına gider cennette. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem meclisinde olur. Firdevs'e ala olur. Ehli takva oradadır. Onun için ehli takva istersen bu şartta uyacaksın. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Diyor ki: "Buniyel İslamu ala hamsin." İslam beş şey üzerine bina edilmiş. Şimdi bina, bir bina neyin üzerine yapılır? Kolonların üzerine, sütunların üzerine yapılır. İslam neyin üzerindedir? Beş şeyin üzerindedir. Bunlar nedir? Şehadetü en la ilahe illallahü enne Muhammeden Resulullah. Allah birdir, şeriki yoktur, tek ilahtır, hak ilahtır. Muhammed de onun elçisidir. Tehç ilah. Hak ilahın getirdiği şeriatın kim getirmiş? Muhammed getirmiş, elçisi. Buna iman ettik, bu birinci sütun. İkinci, ikametul e, ve salah Namazı, ikamet etmek. İkamet nedir? Yani yerine getirmek. Ben namaza inanıyorum. Hak'tır, İslam'ın şartıdır ama yerine getirmiyorum. Onun için demedi imanübussalah. Resulullah demedi salata, namaza iman. İkamatus salat namazı ikamet etmek lazım. İkamet nedir? Yani yerine getirmek lazım. Ve ita'iz zeka namazı hakkı ile yerine getirmek lazım. İta'iz zeka zekatı vermek. Demedi imani bi بأن الزكاة hakkun. Zekat haktır. Yok, ita'uz zekat. zekatı çıkartıp vermekdir. Ve <gülüyor> savm ramazan. Ramazan ayını oruç tutmak ve haccil beytil el haram. Hacca e getmekte, beytül haramı ziyaret etmek bir rivayette limen istatâ ilâ dâlike imkanı olan. Çünkü hacca e gitmek meşakkattır, imkan lazım. Maddi ve sıhhat. Bu çizsi bulunduktan sonra vaciptir. Bu çizsi bulunmasa ucu kakar insanın üzerine. Ama o bir dört şart olmasa olmazdır. Demek ki İslam dini bu beşin üzerine durmuştur. Buradan alimler diyorlar, Ramazan ayının orucu nedir? Nedir? Ramazan ayı, ferzdir. Ferzdir. Ramazan ayının orucu, ferzdir. Hükmü nedir? Ferzdir. Tutmağı vaciptir. Bunu yerine getirmek lazım. Evet, bu Ramazan ayının da, biliyoruz ki, orada ne geliyoruz oradan, tanımda? Ramazan Şimdi Ramazan ayı o kadar mübarek bir aydır arkadaşlar, çok mübarek bir aydır, faziletli bir aydır. Hatta on çayın neyidir? Sultanıdır. Türkiye'de en güzel tabir. On çayın sultanı. Hakikaten öyledir. Tacıdır. On çayın en bereketli. On. On çayın sultanidır. Yani on çayın içinde de bu da sultandır. Evet. Şimdi Ramazan ayı mübarek bir aydır. Tabi biz bu Ramazan ayına kadar mübarektir onun dersini şey yapacağız ama bu ayda o kadar mübarek bir aydır Kur'an-ı Kerim inmiş. O ayda nedir? اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ fi لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ خَيْرٌ min اَلْفِ شَارٍ Hangi leylat-ı kadir hangi aydadır? Ramazan ayındadır. O kadir gecesi bin geceden daha hayırlidir. Öyle bir ay bin aydan daha hayırlidir. Ondan dolayı Ramazan ayı çok mübarek aydır. Bu Ramazan ayında çok faziletlidir. Bir kısmını böyle acele geçerim üzerinden. Bu ayda şeytanlar ne olur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar? Zincirlere, Zincirlere vurulur. Cennetin kapısı açılır, cehennemin kapısı kilitlenir. Bu ayda melekler orucular için, oruclu olanlar için istiğfar ederler. Hatta iftarlarını yapana kadar. Ne kadar oruclusun melek seni istiğfar eder. Ne kadar önemli bir aydır. Bu ayda Ramazan oruç tutan insanın ağzının kokusu Allah indinde misk kokusundan daha güzeldir. Bu ayda dedikçe Leylet-ül Kadir var, diğer ay, şeyden bin tane e, aydan daha hayırlıdır. Bu ayda Allah subhanehu ve teala her Ramazan ayında cennet cehennemden insanları azat eder, günahkarları. Bu ayda sadaka en faziletlidir. Bu ayda Umre ümre yapmak bir hacca bedeldir. Bu ayda oruç, orucunun iki tane sevinci var. Allah bu ayda müjde vermiş olsun. Bir tane iftar açarsan insan aziyet gidiyor, sevilir. Bir de bunu Rabbini karşılığında cennette orada sevincini alır. O sevince kavuşur. Allah Neden? Çünkü karşısında e, neyi var? E, Mükafatı var. Oruç en büyük mükafatıdır. Oruç Ramazan ayının orucu İnsada kıyamet gününde şefaat diler. Nasıl melekler, salih insanlar, peygamberler şefaat diler? Oruç şefaat diler. Oruç Kur'an hadiste geçtiği gibi şefaat diler. Oruç diler Ya Rabbi ben bunu koydum, alı koydum, gündüz yemedi, içmedi. Kur'an da diyor ben bunu gece koymadım, uyusun okudu beni. Bu oruç ataştan kur, kuruyan bir ibadettir. İnsanı ataştan kurur. Bu ay da Ramazan ayında oruç sayesinde insan ehli takva olur. Bu Ramazan ayında insan, Müslümanlar yak para olurlar. Çünkü bir dakikada imsak yapıyorlar, bir dakikada iftar yapıyorlar. Bir de bu ayda da e, en e, teravih namazı dedikleri gece namazı canlanır, cemaat şeklinde kırılır. Ondan dolayı bu ay mübarek bir ay olduğu için bizim için bu ayda ne yapacağız? Bu iyi fıkhını bileceğiz. Hatta ne olalım bu faziletlere, bu e, böğüc müjdelere hakkıyla nail olmak için yerine getirmemiz lazım. Evet. Ramazan orucunun başlangıcı ve bitimi. ibadetler her zaman, her yerde ve herkes için kolaylıkla tespit edilecek bir takım ölçü ve alametlere bağlı kılınmıştır. Ramazan orucu da bunlardan biridir. Kur'an-ı Kerim ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu ibadete Ramazan hilalinin görülmesiyle başlamayı ve şerval hilalinin görülmesiyle bitirmeyi şart koşmuştur. Ayet-i kerimede Ramazan ayı insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak kendisinde Kur'an indirilen aydır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu ayet-i kerimede geçen Ramazan orucuna erişmeyi hadis-i şeriflerde açıklamıştır. Bunların bazılarını aktaralım i̇bn Ömer radıyallahu anhına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Hilali görmedikçe oruca başlamayın ve hilali görmedikçe de oruç açmayınız. Eğer buluttan dolayı hilali göremezseniz o zaman ayın günlerini otuza tamamlayın. Evet. Ramazandan önce oruç tutmayınız. Hilalle oruca başlayınız. Şevval hilalini görmekle de oruç açınız. Eğer bir bulut hilali görmenizi engellerse o zaman onu yani Ramazan'ı otuz güne tamamlayınız. Tirmizi. Bulut olursa Şaban'ın sayısını 30'a tamamlayınız Bukhari. Ramazan ayının 29. günü bulutlu olur da Şevval hilalini görmezseniz bu takdirde 30 gün oruç tutunuz Bukhari. i̇bn Ömer radıyallahu anhuma Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet eder. Biz ümmü bir ümmetiz. Ne yazar ne de hesap biliriz. Ay şöyle ve şöyledir Bukhari Müslim. Yani kimi zaman 29 kimi zaman 30 çeker. Naklettiğimiz bu hadisler konuyla ilgili pek çok hadisin arasından sadece örnek teşkil etmek üzere seçilen çok az bir bölümüdür. Bu maaldeki hadisler pek çoktur. Bu bakımdan alimlerin büyük bir çoğunluğu ruyet ile yani Ramazan hilalini görmekle oruca başlayıp yine ruyet ile yani Şevvalin hilalini görmekle oruç bitirmek gerektiğini özellikle belirtmişlerdir. Müslümanların bu ibadete de diğer ibadetlere gösterdikleri hassasiyeti göstermeleri... Yalnız belirtilen ölçüleri göz önünde bulundurmaları ve bu ölçüler çerçevesinde ibadetlerini yapmaya gayret, göster gayret etmeleri gerekmektedir. Evet. Şimdi bu bölümden maksat nedir? Biz Ramazan ayını nasıl tespit ederiz? Nereden biliriz Ramazan ayı cildi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize İslam dininde her ince meseleyi göstermiştir. Bizi başımızı boş bırakmamıştır. Elhamdülillah. Bununla da ilgili ne var? Ramazan ayı. Ramazan ayı ne demiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Şevval'i takip edin. Şavval ayı geldi. E, Şaban ayı geldi, pardon. Şaban ayını takip ederiz. Neden? Hatta Şaban'ı sayalım. Şaban Arapça ayları yen 29'dur ya da 30'dur. Onun iç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi biz ümmi bir ümmetiz. Saymak bilmeyiz. Okuyup yazarlığımız yoktur. Hatta Ali ile böyle yaptı. Dedi bizde ay şöyledir. Bir çiğ sonra bir parmağını katladı. Üç dedi. Yani yen 29 dur yana tuzdur. Çünkü saymak bilmiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da hikmet nedir? Okuma yazması yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazması olsaydı e, düşmanlar ne diyerdir? İşte bu okudu. Felsefe, e, Arustur, Aflaton bilmem ne bunları okudu. Oradan bir din çıkarttı kendisine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazması yoktur. Arapların yokudur bile. Ondan dolayı şâbeni biz ne yapacağız? Müslümanların üzerinde gören şâben ayını hilalini takip edecekler. Hatta Ramazan ayını hiç Eğer bulut geldi ne yapacağız? Şâbeni 30'a tamamlayacağız. Yoksa hilal Ramazan ayı hilali göz görerek tespit etmemiz lazım. Hilal nerede görünür? Gün batımında görünür günün battığı yerde hilal görünür. Ne kadar görünür ilk gün? Beş dakika yani altı dakika. Olmasa olmasa yedi dakika. Bunu bir normal insan göremez. Bunu kim görür sadece? Önce en normal insan gözleri çok iyi olsun. Sonra uzman olsun. Yani işi hilali takip etmektir. Bak Osmanlı devleti de hilalciler vardır. Hilali takip eden vardır. Bir de her yerde olmazdır. Bir de, de çıkıp taraftan hilali takip edemezdir. Osmanlı Devleti'nde Türkiye'nin belli yerlerinde, belli şehirlerinde, belli tepeler, belli dağlardan hilal görünür diye, tecrübe diye oradan hilali takip ederdiler. Onun için hilali takip etmek İslam Devleti'nde uzman adamları var. O uzmanlar da sadık olmaları lazım, sağlam olmaları lazım. İki tane gelse, şahitlik yapsa biz hilali gördük, o gün Müslümanlar adaletli iki tane, ne yapacağız? Biz Ramazan ayına girdik diyeceğiz. Gördüzen göreceğiz. Bu nedir? Ramazan ayının girişi. Çıkışı nasıl olacaktır? Bu sefer Şavval ayı hilalini görürken. Şavval hilalini gördük, Ramazan bitti, beyram oldu. Beyramın birinci günü oldu. Bunun da bu hadisleri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biraz önce okuduğumuz bunu alimler işte buradan bu fıkhı çıkartmışlar. Şimdi buraya kadar bir sorunumuz yoktur. Sorun nerededir? Üç tane, dört tane güncel meselelerdedir. Birincisi e, hesap meselesi. Hesaba ne diyorlar? Feleki. E, hesaplan ayları tutmak. Evet. Ne diyorlar? Hesaptan. Takvimden yani. Hesaptan ayları belirtirmek. Buna alimler cumhur-üleme karşıdır. Çünkü bu eskiden yokudur, yeni olmuştur. Her yeni olan şeye de ne yaparlar alimler? O yeni, bizim elimizde, dinimizde ölçüler var. O ölçülere göre tartarlar, biçerler ne olur? Doğruysa kabul olunur, doğru değilse olmaz. Bu bizim dini kurallarımıza göre Hişaptan Ramazan ayı tutması olmaz. Neyden olması lazım? Hilali görmekle. Çünkü hadisler apaçıktır alimler diyorlar. Gözden hilali göreceğiz. Hesaptan tutmaz. Bunu şeyler de diyorlar. Hesapçılar diyorlar. Oların bir adı var. Arkadaşlar da burada bilmediler. Bizim de Türkçemiz yetersizdir. Arkadaşlar da maşallah benim gibi yetersiz kaldılar. Türkceyi de bilmiyorlar. Onun bir adı var. O hesapçılar bilmiyorlar. O hesapçılar bile söylüyorlar. Diyorlar Hilal Arap ayını kontrol etmek zor bir aydır. Anlatabildim mi? Bular bu işi bilemiyorlar. Yani tam noktasını koyamıyorlar. Ne gelip? Bu sefer tahmini koyuyorlar. Yani hesap yapan alimler, feleki alimler, onlar ne diyorlar? Bu hesap da takdiridir diyorlar. Onun için biz dinimizi takdire teslim etmeyiz Racih olan cumhur ülemeye göre gözden görünecek, gözden çıkacaktır. Ramazan ayı. Bu bir. İkincisi bir mesele var. Ee, normal gözden görünecek mi? Yoksa bu dülbünler var. b3 Onun da bir adı var. Ee, Teleskop. Teleskopla bakacağız. Onu ile göreceğiz. Alimler düller teleskoptan bakmak şart değil. Gözden görmek şarttır Çünkü Allah subhanehu teala dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu dedi. Suğmu liru'yeti vafturu liru Hilali gördüğünüzde şey yapın. Biz bu mükellef değiliz araştıralım. Bazı alimler Çi fetva verdiler. Hesaptan olacak. Diyorlar o zaman siz namazı niye hesaptan yapıyorsunuz? Namaz hesaptan tutulur. Hesapçılar namazı güneşin şeyine göre yapıyorlar. Cüneşin girişi, batışı, akışı kontrol olunur. Onun için namazı güneşe göre yapabilirsin. Çünkü hesap güneş tutuyor. Güneş sabittir ama hilal sabit değil. Onun için hilal hesaptan olmaz. Yani biz takvimle bir sene önce, on sene önce filan gün filan Ramazan bunu alimlerimiz tercih etmiyorlar. Ehli Sünnet alimleri bunu tercih etmiyorlar. Buna da karşıdılar. Doğru olan nedir? Hilali gözden göreceğiz. Bu bir. İkincisi, ülke meselesi çıkıyor. Alimler demişler ki her ülke aynı günde orcu olması lazım. Yoksa her çeyiş kendi hilalıyla. Racih olan her çeyiş kendi hilaliyle. Çünkü her çeyiş her ülke kendi hilalini arayacak. Oruc olacaktır. Ha gönül arzu eder ki bu günde İslam alemi ne olmuş? Gulavallaşma dedikleri bir küçük köy gibi olmuş. Ulaşım rahattır. Ee, her, bir günde başlayalım bir günde bitirelim. Bunu gönül ister. Ama bu ne zaman olur? Bütün İslam alemi, aleminde yöneticiler teç yumruh, teç kalip, teç İslam'ın derdini taşıyacak olsalar bu olabilir. Çünkü alimlerimiz diyorlar ki, kıtaları birbirine yakın olsa hilal tek görünebilir. Bunu hilalciler de diyor. Yani o feleki alimler. Astroman. astronan alimleri de diyorlar ki hilal olur. Yani bir kıtada ki yan yana olan kıtada yani Asya, Afrika, Avrupa'nın bir cüzü olabilir hilal bir günde bitsin. Ama uzak kıtalar olmaz. Çünkü birbirinden uzak olur hilal görünmesi mesafesten. Eydir bu şarttır şart değil. Olsa güzel bir şeydir ama dinin emrettiği bir şey değil. Herkes kendi hilalini takip edecek. Asıl olan herkes kendi ülkesine uyacaktır. Yani biz Türkiye'de Hilal'i takip edeceğiz, uyacağız. Başka bir ülkede Arabistan, Arabistan'a uyacak. Irak, Irak'a, Suriye, Suriye, Misir, Misir, Bulgaristan, Bulgaristan, Azerbaycan, Azerbaycan'a uyacak. Şimdi burada bir soru daha çıkıyor. Bir müşküle daha çıkıyor ortaya. Biz ülkelerimizde kimse Hilal'i takip etmiyor. Herkes takvimden bu ameli yapıyor. Biz ne yapacağız? Musulmanlar ne yapacaklar burada? Burada da alimler diyorlar ki en yakın ülke takip ediyorsa onlara uyacaksın Bugün de en yakın ülke bize, yani de tek ülke dünyada hilali takip eden bugün de Arabistan'dır ve ona tabi olan bazı ülkelerdir. O zaman biz Türkiye'de hilali takip edebilsek biz kendimiz takip edebilsek ki edemiyoruz, zordur. Çünkü aydınlıklar var, lambalar var, yerini bilmiyoruz, uzman değiliz. Biz mükellefiz, kendimiz yapalım bir işi. Ama kendimiz de yapamayız. Çünkü her kafadan bir ses çıkar. Dörtten adam gönderirsin diyenler, biz Hilal'i gördük. Belki onlara şeytan başka bir şey göstermiş. Müslümanların arasına atmak için. Çünkü Hilal uzmanlık ister. Nasıl ilim, alim ister, tub doktor ister. Hilal'i de görmek uzmanlık ister. Her gitsin desin... E Bizi Ahmet Mahmud Zeyd Ubeyd aradı telefonla dedi ben hilali gördüm. Ben de buradan fetva vereyim her şey hilali gördü. Bugün Ramazandır diyemeyiz. Bu iş kadilerden olur, mahkemeyden olur Celil Yemin-i Cersin e, da öyledir. Biz bir günde ne yapacağız? Hangi ülke? ister Suud olsun, ister Irak olsun. Keşke arzu ediyoruz bizim üzerimize. Bizim raci alın fıkkımız Diyanet müne el atsın. Osmanlı Devleti bütün İslam alemine orucu ilan ederdir. Bütün İslam aleminin de ağzına bakardı. E şimdi bizim ne eksikliğimiz var? Asıl da buradan ben Diyanet İşleri Başkanı'na sesleniyorum. Yani bu da bir gözellik, bir ilçe imzatı. Bu bir kat senedir ne olmuş? İptal olmuş. Bunu yenilelim. Bunu yenileyim. yenilemek de buna, bu da ne layıklığa ne şeriat, İslam, şeriat devleti geliyor ilakası yoktur. Sadece... Bu müşkületi kaldırmak için hilali gözleyeceksin, ne yapacaksın? Hilal göründü, orucu olunacaktır. Zaten Türkiye Cumhuriyeti'nde Arapça takvim, hicri takvim muteber değil. Onun için hiçbir sorun yoktur. Yani sadece Diyanet adamların gönderecek muteber bir kurum olduğu için görecek hilali tayin edecek. O zaman bizim de buna uymamız vacip olur, şart olur. Ama bunları yapmadığı için tekvime göre yapıyor. Bizim de mezhebimiz tekvimi caiz görmediği için ne yapıyoruz? En yakın ülkeye uyuyoruz. Bazı arkadaşlar da diyorlar ki biz diyanete uymamız lazım. Evet eğer siz o alimleri teklil ediyorsanız tekvimden fetvaya e, emel ediyorsanız evet sizin için daha öyledir. Neye uymanız? Türkçe uyumanız lazım. Başka konşu ülkelere uymaktan Türkçe uyumanız. Diyanete uymanız daha öyledir. Evet. Bu da bu. Ondan sonra. Oruç kimlere farzdır? Bir. Oruç akıllı bulu çağına gelmiş bir yerde daimi olarak ikamet eden ve gücü eden her Müslümana farzdır. Evet. Aslında bu başlıkta bir yanlışlık var. Oruç kimlere farz değil. Oruç ve insanların çeşidi diyebiliriz. Yani Or, as, e, asnafun nasu fissiyam. Ben demişim burada. Anlatabildim mi? Yani insanlar ve oruçtan olan ilgileri. Mesela burada çime ferzdir, çime ferz değil insanların durumu. Evet. Birinci, diyor ki oruç ferzdir. Çime? Tüm musulmana. Bütün musulmana ferzdir. Evet bunu dedi khoşmeni. ama bu Müslüman bu Müslüman'ın altını açmamız lazım. Nedir birinci? Buluk. Aklı selim imkanı olan mukim. İkamet eden. Dört tane terim var burada. Birinci nedir? Buluk çağına varan. Buluk çağı nedir? Yani kalem üzerine işlemiş. İki tane melek var. Biri sağda güzel amelleri yazıyor. Biri solda maasiyetleri, kötü amelleri yazıyor. Sağdacı, e, bu e, sağdacı ve soldacı ne zaman amelleri yazar, üzerine mükelleflik olur? Ne zaman bir insan buluk çağına vardı? Buluk çağına ne nasıl insan varar? Erkek ne olur? Buluk çağına ihtilam olduğunda kadın da hayz. Olduğunda buluk çağına yaran. Yani mükelleflik işleri. Artık senin üzerine sayac işliyor. Neye her yazsan her, şer yoksa şer. Yazıyor üzerine. Bazen de alimler demişler ki 15 yaşına. Bu da ülkeye göre değişiyor. Bazen alimler demişler ki etek teraşı çıktığında. Vesaire. Sonuçta bu ürfa bırakılmış yani. Bu yaş filan ama Buluk çağına vardı erkek, kadın da hayz işleri üzerine. Bu nedir? Ferz olur üzerine. Ne ferz olur? Namaz, zekat, İslam'ın şartları, diğer dini imanın şartları. Bunları yaşamak ferzdir. Ondan önce ana babası üzerine ferzdir. Ondan önce benim çocuk bir doğduktan buluk çağına yetiştiren benim dedir. Ben, benim üzerime ne ferzdir? Buna orucu filan temelini atmak. Temelini attıktan sonra baba yine onun üzerinde ferzlik devam eder ama çocuk da bu sefer ayakta durmak için baba da ona destek verir ki e, işlesin bu çocuk. Ondan sonra hep baba arkasında durar. Nasihak eder. Ne zamana kadar? Ölene kadar. O yamuk olur yoldan çıksa baba yola getir onu. Bu bir. İkinci, aklı. Nedir? Akıllı olması. Akıllı olması. Yani aklı selim olması lazım. Yani deli, ya oruç ferz değil. Aklı giden insana oruç ferz değil. Nedir? Akıllı olacak. Yani aklı yerindedir. Yaşlı, çok yaşlı, aklı gitmiş, unutuyor. Ne konuştuğunu bilmiyor. O da delinin hükmündedir. Alimler yani kimin aklı var? Yemek yerken yemekten zehiri birbirinden ayırıyor. Suyla şeyi ayırıyor. kötü şeyleri. O aklı selimdir. Onun üzerinde oruç farzidir. Üçüncü Kadir. Kadir ne demiş? İmçeni olan. Gücü, gücü Üçüncü gücü yeten. gücü yeten. Gücü yeten nedir? Sen biraz benimle takip et. Gücü yeten nedir? Yani hasta değil. Sağlığı yerindedir. Bunun üzerine nedir oruç? Ferz. Benim gücüm yetmiyor. Neden? Hastalıktan dolayı. Hastayım. Yan kadın haizlidir. Yan e, şeydir. E, hastadır. Yan hamiledir vesaire. Gücü yetmiyor. O zaman oruç onun üzerine Ferz değil. Ferz olan gücü yeten. Evet. Dördüncüsü mukim. Mukim nedir? İkamet etmiş. İkamet edenin üzerine ferzdir. Musafirin üzerine ferzdir. İstesi orucu olur, istesi olmaz. Bu detayları biz sonra devam edip açacağız. Evet, bu bir. İkincisi. İki, kafiri oruç tutmak farz olmadığı gibi Müslüman olunca da kaza etmesi gerekmez. Evet. Kafire oruç farz değil. Çünkü kafirdir. Ya eyyühellezine amenu kutubu aleyküm ey iman edenler dedik oruç sizin üzerinize yazıldı. Ferz olundu. O zaman çafir bundan müstesnadır. İyidir çafir Müslüman oldu 20 yaşında 30 yaşında, 50 yaşında 70 yaşında. Bu kaza edecek mi? Hayır. Çafir 0 kilometre başlayacak. İslamiyete girdi. Önceden hepsi silinir. Çar ise tabirca size çara onun için. Eğer çar ise tabi. Çifir İslam Kifri, önceki çifri siler. Onun için çafir ne yapar? Orucu kaza etmez. Aynen namazı da kaza etmez. Namazda da öyledir. Gerçek namazda alimler 4 mezhepte ihtilaf etmişler. Bunun yeri burası değil. Başka bir derste onu inşallah detaylı olarak anlatacağız. Namazda da ihtilaf etmişler ama racih olan alimler diyorlar ki Müslüman oldu namazı da kaza etmez. Eğidir burada bir şey daha var. Bilene musulmandır. Nerede? Çimlikte musulmandır. Dalmış nefsine, ikamet etmiyor. Sonra tövbe etti namazı kılıyor. On da üzerine diyorlar namaz kaza olmaz. Ferz değil. İstese yapabilir ama yapmasa olur. Çünkü tövbe öncekini silip atar. Evet devam et. Üçüncü. Üç. Gülü çağına gelmemiş çocukların oruç tutması farz değildir. Ancak sahabilerin çocuklarına yaptıkları gibi alışması için oruç tutmaya teşvik edilirler. Evet buluk çağına dedik kalem işlemi üzerine. Ferz değil ama ancak baba anna onu teşvik eder. Ashab diyor ki biz oruç öğrenciler diye buluk çağından önce 5, 6, 7, 8, 9, 10 yaşına kadar 11. Orada erçen buluk çağına giriyorlar. Belki bizim Türkiye'de 13-13'te girerler. Savuk ülkelerde daha fazla e, geç girerler. Ne yapar diyor sahabeler diyorlar. Biz çocuklarımıza öyle oyuncak verdik. Avuşturduk oları, oynatırdık oları, mescide getirdik. Oyundan meşgul ederdik onları ki oruca öğrensiler. Demek ki babanın üzerine ferzdir ki çocuk kırdırsın. Ağaç yaşayken şekillenir. Kurudu, şekil veremezsin ona. Kırılır zorlasın. Onun için çocuktan, çocukluktan insan ibadeti ona öğretmek lazım. Oruç, namaz, her şeyi ona öğretmek lazım. Halal, haram, saygı vs. Evet. 4. 4. deli oruç tutmak farz değildir. Çünkü o mükellef değildir. Yetişkin de olsa bunun için fidye verip yemek yedirmesi gerekmez. B. Hayatı kavrama ehliyetine sahip olmayan akıl hastasına da mükellef olmadığı için oruç tutmak farz değildir. C. Yaşlılığından dolayı aklı gidip gelen ihtiyarlara da mükellef olmadıkları için oruç farz değildir. Evet bu üç madde bir maddenin içindedir. Bu nedir? Deli hesabında. Dedik ki deliye ferz değil. Çünkü aklı yoktur. Ne yaptığını bilmiyor. Kalem onun üzerine kalkmış. Allah onu mükellef kılmamış İslam'ın. İkincisi ee, ikincisi nedir? Yaşlı. Ee, yaşlı yaşlılıktan dolayı yapamıyor değil mi? Aklı giden ihtiyar ne dediğini bilmiyor. Bazen aklı geliyor. Bazen gidiyor. diyor. Bunların üzerine oruç fers değil. Evet. 5. Geçici bir hastalığı olan kişi iyileştiğinde orucunu kaza eder. B. Müzmin yani kalıcı bir hastalık yüzünden oruç tutamayan kişi çok yaşlı olduğundan dolayı oruç tutmayan bir kişi gibidir. Oruç tutmakta aciz olanlar, müzmin bir hastalığı olanlar ve ihtiyarlıktan dolayı oruç tutamayanlar her gün bir fakiri doyururlar. Şimdi bu aslında bu maddeler e, yaptığımız dersin özetidir. Sonra bunları hepsini açıklayacağız. Şimdi müzmin hastalığı olan, yani şeker hastalığı var. Mesela doktor diyor, oruç olamazsın sen. Yani öyle bir hastalıklar var ki tabi değil Allah'tan isterim Abdullah'tan geldi. Hemen doktora hicret gösterirsin. Her doktor da hicret değil. Müslüman bir doktor olacak. Anlatabildim mi? Çünkü bazı doktorlar var, oruç olma sakın diyorlar. Şeytanın tam Askerleridir. Ne kupartsak kardır diyorlar. Ama öyle değil. Müslüman bir orucu. Bazen doktorlar diyorlar olma. Müslüman oruca gidiyoruz diyoruz. Olur. İşte ilacın bu kadar alırsın. iftardan önce iftardan hemen sonra. Ona göre de ilaç yazıyorlar. idare ediyorlar. Onun için sağlam doktorlar dese sene orucu olman zararlidir senin için. O zaman Allah senden mükellefetliği alır. O hastalık kalıcı ise sende kalıcı ise sende sen mükellef değilsin artık orucu olmakla. Ne yapacaksın? O bir gün fakir doyduracaksın. Her güne bir fakir. Ama geçici hastalığı ise geçici hastalığın var ise mesela ben bir gün hasta oldum. Üşüttüm, düştüm, hasta oldum. İlaç almam lazım. Yüzüm bitti. Burada iftar edersin. Bir sorun yoktur. Ama iftar ettikten sonra onu kaza edersin. Ama fakiri doydurmazsın. Sadece o orucu kaza edersin. Evet. bunlar hepsine da tayle geleceğiz. 6. Hamile ve emzikli kadınlar hamileliklerinden çocuğu emzirememekten veya çocuğun sağlığından korkarlarsa oruç tutmazlar. Bu durumları düzeldikten sonra kaza ederler. Evet. Hamile ve emziren çocuk. Hamile neden? Çünkü yemek yemese karnındaki çocuk, cenin ne olur? Eee zuf olur. Doktor ne diyor? Eğer sağlam bir doktor dese, zereli varsa bu çocuğa. Bazen kadınlar güçlü oluyor, oluyor. Yani şurada iyi yürü, iftara kadar idare ediyor. Bazen kadınlar zayıftır, o doktora kalır. Yani biz buradan bizim alanımız olmadığı için bilemeyiz. Ama biz ne diyoruz? Dikkat edin. Allah korkusunu ön plana çıkartın burada. Eğer zereli var ise olmaz. Bir de emziren çocuk çünkü subhanallah ana yemek yemese 6 saat 4 saatte bir sütü kesilir hemen. Onun için emziren çocuklara, doktorlar her zaman tavsiye eder bol yemek yemesi lazım. Çünkü ee, emziren, kadın. emziren kadınlara evet bol yemek yemesi lazım ki süt ürütsün cisim. E olsa ne olur? Sütü kesilir. Sütü kesilmek de Allah emretmemiş zerrel verilsin. Çünkü o ana sütü çocuk için şerttir. Ha bir diğer işte şey to toz süt var, şey süt var, alternatif var, inek sütü. Hayır. O da ayrı bir if, elimdir. Ana sütü şarttır. Ana sütü olması olmazdır. İlla zaruret ananın sütü olması o zaman yoksa ananın süt vermesi lazım. Ne yapacak? Hükmü nedir? Sonradan ee, kaza edecektir. Evet. Bazı rivayetlerde de kaza etmeyecekler. Ona yine geleceğiz inşallah. Evet. 7. Hayızlı, adet gören kadınlar ve nifas olan yani lohusu olan kadınlar bu esna doğru çıkmayıp daha sonra kaza ederler. Evet. Hayız ve nifas. Hayız nedir? Her ayda dönen hanımın üzerine, kadınların üzerine bir hastalıktır. Nifas da doğumdan sonra 40 gündür. Bazen 40'tan da az olur. Nedir bu? Nifastır. Bu, bu ayda Ramazan geldi bu arada ne yaparlar? Oruçlarını bozarlar sonra kaza ederler. Evet. 8. Suda boğulma ve ateşte yanma tehlikesi olan birini, yani hayatı tehlike, hayatı tehlike taşıyan birini kurtarmak için gerekirse oruç bozulur ve hayatları kurtarılır. Bu durumda da oruç kaza edilir. Evet, yani bir hayat kurtarıyorsun. Bu sene bir izindir neye neden? Orucu ne yapmak lazım? Bozmak lazım. Yani normalde orucu bozamazsın. Çok büyük babalı var. Ama bir hayatı kurtarıyorsun. Bir tane yan ateşten taştan çıkartıyorsun. Bir tane boğuluyor, suyu atıyorsun kendini. atarken de o oruç kırılması lazım. Yani ateşe girerken o oruç cüz almak için su içmen lazım vesaire. Bir, bir hayat kurtarıyorsan orucu kaza, e, kırabilirsin, ondan sonra bir gün kaza edersin. Senin üzerine bir günah yoktu. Evet. 9. Yolcu dilerse oruç tutar, dilemezse tutmaz. Bu yolculuk ister umre gibi bir defalık olsun, isterse nakliyecilik gibi devamlı olsun. Kendi beldelerinde bulunmadıkça oruç tutmayabilirler. Daha sonra tutmadıkları gün sayısınca orucu kaza ederler. Ancak bu ruhsata rağmen yolcuyken, yoldayken oruç tutmak isteyen kişiye eğer tuttuğu oruç eziyet veriyorsa bu oruç onun için yerine göre arap yerine göre mekruh olur. Evet. Bu çetrefilli konudur. Çok insan için. Asıl da bu çok kolaydır. Bunun çözümü de alimler racihin de söylemişler. Sünnette seferi olan Allah izin vermiş. Allah sevinir de izinini kabul edip alacaksın. Yani sana patron ikramiyet verse, reddetsen ne olur? Ayıp olur, ağır olur. İkram verdi, seni alacaksın, teşekkür edeceksin. Allahu u Teala de bile teşbih, senine ne vermiş? İzin vermiş, o zaman alacaksın. Şimdi bu konuda alimleri ihtilaf etmişler dört mezhepte. Her iki tarafın da de delili var. Seferde de oruç olabilirsin, olmayabilirsin. İki tarafın da de delili var. Çünkü sahabe'ler diyorlar Resulullah'tan sefere çıkardık. Bazı içimizde orucuydur. bazı iftar ediyordu. Resulullah da hiçbir şey ne yapıyordu söylemiyordu. Ondan dolayı bunun noktası nedir? Alimler diyorlar ki bir denenin gücü yetiyorsa oruç olmaya, seferde oruç olabilir. Bir mahsuru yoktur. Ama gücü yetiyor. Uçakla da gidiyor. Hiç de yorulmuyor. İftar edebilir. Onu da yapabilir. O bir taraf onu kınayabilir mi? Hayır. Bu bir tarafı o bir tarafı kınayabilir mi? Hayır. Yani bu bir rahmettir almamız lazım. Bu bir. İkincisi, seferde oruçta sefer ediyorsun. Eğer o oruç sana aziyet vermiyorsa bir mahsuru yoktur. Eğer sana aziyet veriyorsa... Yani oruçluk yüzünden seferde sen bulanım geçiriyorsun, bayılıyorsun, yani takatsız düşüyorsun, İnsanlar gelip senin koluna görüyorlar, yüzüne suç alıyorlar. Neymiş? Bu Müslüman orucuymuş. Bu mekruhtür alimler dinle. Bazen o bayılıyorsa, yen yani bir yan etkisi, tanüsyonu var ise, bilmem ne hastalığı bir sebep oluyorsa tehlikeye bunun için haramdır. Onun için kimin gücü yetti? Tutabilir. Yet, yetti de tutmayabilir. Ama e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi buradaki hadis var. Bu fıkhı nereden çıkartmışlar? Hadislerden alimlerimiz. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş ki bir tane diyormuş ki e, bakmış bir tane top, seferde bir sahabe düşmüş bir adam. Sahabeler toplanmışlar başına. Resulullah soruyor nedir bu işte bu filan oruculudur. Oruculudur. E, oruçtan dolayı bayılmış. Baygınlık geçip millet toplanmış başına işte yüzüne su falan vururlar. Resulullah ne demiş sallallahu aleyhi ve sellem? Leyse minel bir as-sowm leysu bir as-sowm fi's-sefer." E, Eylikten değil. Ne? Seferde orucu olma. Bu genel mi? Yok. O haletten dolayıdır. O haletten dolayı. İşte bak bu eğil bir şey değil. Eğer ona zarar verirse mekruhtur bazen haram olur onun için. Çünkü tehlike ayeti var ise. Çünkü Allah Teala tehlikeye insanı göndermedi. En iyisi nedir? Hadis burada raci olan sahabeler diyorlar ki biz oruç olurduk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında hiç kimse birbirine de ne yapardır? Karışmazdır. Evet. Evet. Bu böyle. Şimdi bugün bu kadar. İnşallah bundan sonra neye başlarız? Orucun hükümlerine. ahkam sıyam. Siyam. Orucun hükümleri nedir? Onları işleriz inşallah. Böyle devam ederiz inşallah. Rabbi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidin mursalin. Nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.